Üçüncü mesele olan üçüncü risale. Şu mesele umum ihvanımın ekseri lisanı haliyle ile ve bir kısmının lisanı kal ile ettikleri umumi bir sualın has ve hususi ve mahremce bir cevabıdır. Sual: Senin ziyaretine gelen herkese diyorsun ki benim şahsımdan bir himmet beklemeyiniz ve şahsımı mübarek tanımayınız. Ben makam sahibi değilim. Adi bir neferin Müşir makamının evamirini tebliği gibi ben de manevi bir müşiriyet makamının evamirini tebliğ ediyorum. Hem müflis bir adamın gayet kıymetli ve zengin elmas ve mücevherat dükkanının dellalı olduğu gibi ben dahi mukaddes ve Kur'ani bir dükkanın dellalıyım diyorsun. Halbuki aklımız ilme muhtaç olduğu gibi kalbimiz dahi bir feyiz ister, ruhumuz bir nur ister ve hakeza. Çok cihetle çok şeyler istiyoruz. Seni hacatımıza yarayacak adam zannedip senin ziyaretine geliyoruz. Bize alimden ziyade bir sahibi velayet, sahibi himmet ve sahibi kemalat lazım. Eğer hakikat hal dediğin gibi ise ziyaretinize yanlış geldik. Lisani halleri diyor. El cevap, 5 noktayı dinleyiniz sonra düşününüz. Ziyaretiniz beyhude mi yoksa faydalı midir o vakit hükmediniz. Birinci nokta Nasıl ki bir padişahın adi bir hizmetkarı ve biçare bir neferi padişah namına feriklere, paşalara hedayayı şahanesini ve nişanlarını veriyor, onlara minnettar ediyor. Eğer ferikler ve müşirler bu adi nefere neden tenezzül edip elinden ihsan ve nişanları alıyoruz deseler, marurane bir divaneliktir. Eğer o nefer dahi vazifesinin haricinde müşire kıyametmezse kendini ondan yüksek görse, eblehcesine bir divaneliktir. Hem eğer o memnun olan feriklerden birisi, müteşekkirane o neferin kulübeciğine tenezzülen misafir gitse, kuru ekmekten başka bulmayan o nefer mahcup kalmamak için, o hali gören ve bilen padişah, elbette o neferini mahcup etmemek için, matba şahaneden, sadık hizmetkarının muhterem misafirine tabla gönderir, öyle de, Kur'an-ı Hakimin sadık bir hizmetkarı ne kadar adi olursa olsun Kur'an namına en büyük insanlara emirlerini çekinmeyerek tebliğ eder ve en zengin ruhlu olanlara Kur'an'ın ali elmaslarını yalvararak mütezellilane değil belki müftehirane ve müstaniyane satar. Onlar ne kadar büyük olursa olsun o adi hizmetkara vazife başındayken tekebbür edemezler ve o hizmetkar dahi onların ona müracaatında kendine medarı gurur bulamaz ve haddinden tecavüz etmez eğer o hazine-i kutsiyenin müşterileri içinde bazıları o biçare hizmetkara velayet nazarıyla baksalar ve büyük tanısalar elbette hakikati kur'aniyenin merhameti kutsiyesi şanındandır ki o hizmetkarını mahcub etmemek için, hazine-i hassa -i o hizmetkarın hiç haberi ve medhali olmadan, onlara medet versin ve himmet ederek feyizdar etsin. İkinci nokta, İmam-ı Rabbani ve Müceddidi Elfisani Ahmed Ahmet-i faruk radıyallahu anh demiş, hakaik imaniyeden bir tek meselenin inkişafı ve vuzuhu, benim indimde binler ezvak ve keramata müreccahtır. Hem bütün tarikatların gayesi ve neticesi, hakaik imaniyenin inkişafı ve vuzuhudur. Madem şöyle bir tarikat kahramanı böyle hükmediyor, elbette hakaik imaniyeyi, kemal vuzuh ile beyan eden ve esrar-ı Kur'aniyeden tereşruh eden sözler, velayetten matlub olan neticeleri verebilirler. Üçüncü nokta. Bundan on bir sene evvel, eski Said'in gafil kafasına müthiş tokatlar indi. el maut Hakk'un kaziyesini düşündü. Kendini bataklık çamurunda gördü, medet istedi, bir yol aradı, bir halaskar etti. Gördü ki yollar muhtelif, tereddütte kaldı. Gavsa azam olan Şeyhi Geylani Radıyallahu Anhın Fütuhül Gayb namındaki kitabı ile tefevül etti. tefeülde şu çıktı: En tefi darül hikmeti fatlup tabib ben yüderi kalbek. Acıipdir ki o vakit ben darül hikmet el İslamiyi azası idim.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 Fakat kitabı çok şiddetliydi. Gururumu dehşetli kırıyordu. Nefsimde şiddetli ameliyat-ı cerrahiye yaptı. Dayanamadım, yarısına kadar kendimi ona muhatap ederek okudum. Bitirmeye tahammülüm kalmadı. O kitabı dolaba koydum. Fakat sonra ameliyat-ı şifakârâneden gelen acılar gitti, lezzet geldi. O birinci üstadımın kitabını tamam okudum ve çok istifade ettim. Ve onun virdini ve münacatını dinledim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 Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kalbime geldi ki, bu muhtelif turukların başı ve bu cedvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güneşi, Kur'an-ı Hakîm'dir. tevhidi tevhid-i kıble bunda olur. Öyleyse, en âlâ mürşid de ve en mukaddes üstad da odur. Ona yapıştım, nakıs ve perişan istidadım. elbette layıkıyla o mürşid hakikinin Hakîkî'nin âb-ı hayat hükmündeki feyzini massedip alamıyor. Fakat ehli kalp ve sahibi halin derecatına göre o feyzi, o âb-ı hayatı yine onun feyziyle gösterebiliriz. Demek Kur'an'dan gelen o sözler ve o nurlar yalnız akli mesaili ilmiye değil, belki kalbi, ruhi, hali mesaili imaniyedir ve pek yüksek ve kıymetli ma'arifi ilahiye hükmündedirler. Dördüncü nokta. Sahabelerden ve tabiin ve tebeî-i en yüksek mertebeli Velayet-i Kübra sahibi olan zatlar nefsi Kur'an'dan bütün letaiflerinin hisselerini aldıklarından ve Kur'an onlar için hakiki ve kafi bir mürşid olduğundan gösteriyor ki her vakit Kur'an-ı Hakîm hakikatları ifade ettiği gibi velayet-i kübra feyizlerini dahi ehil olanlara ifaza eder. Evet, zahirden hakikata geçmek iki suretledir. Biri tarikat berzahına girip Seyr-ü ile kat meratib ederek hakikata geçmektir. İkinci suret doğrudan doğruya tarikat berzahına uğramadan lütfu ilahi ile hakikata geçmektir ki sahabeye ve tabine has ve yüksek ve kısa tarik şudur. Demek hakayeke Kur'aniyeden tereşşüh eden nurlar ve o nurlara tercümanlık eden sözler o hasaya malik olabilirler ve maliktirler. 5. nokta Beş cüz'î misal ile göstereceğiz ki, sözler talimi i ettikleri gibi, irşat vazifesini de görüyorlar. Birinci misal, ben kendim on değil, yüz değil, binler defa müteaddit tecrübatımla kanaatım gelmiş ki, sözler ve Kur'an'dan gelen nurlar, aklıma ders verdiği gibi, kalbime de iman hali telkin ediyor. Ruhuma iman zevki veriyor ve hakeza. Hatta dünyevi işlerimde keramet sahibi bir şeyhin bir müridi nasıl şeyhinden hacatına dair medet ve himmet bekliyor ben de Kur'an-ı Hakîm'in kerametli esrarından o hacatımı beklerken ümit etmediğim ve ummadığım bir tarzda bana çok defa hasıl oluyor. Yalnız cüziyattan iki küçük misal. Biri 16. mektupta izahı ve tafsili geçen Süleyman isminde bir misafirime Katran ağacı başında koca bir ekmek harika bir tarzda gösterilmiş. İki gün ikimiz o hediyeyi gaybiden yedik. İkinci misal, gayet küçük velatif, bugünlerde vakı olan meseleyi söyleyeceğim. Şöyle ki, fecirden evvel hatırım'a geldi ki, bir zatın kalbine vesvese verecek bir tarzda tarafından sözler söylenilmişti. Keşke dedim onu görseydim, kalbindeki dağdayı izale etseydim. Aynı dakikada. Nis'e gitmiş bir parça kitabım bana lazım idi. Keşke elime getseydi dedim. Sabah namazından sonra oturdum. Baktım aynı zat, o kitap parçası elinde olduğu halde içeri girdi. Ona dedim, senin elindeki nedir? Dedi, bilmiyorum. Kapının önünde Nis'ten gelmiş diye birisi bana verdi. Ben de size getirdim. Fesübhanallah dedim, böyle bir vakitte bu adamın, evinden çıkıp gelmesi ve şu sözün nisten gelmesi hiç tesadüfe benzemiyor. Ve böyle bir adama şöyle bir parça kitabı aynı dakikada eline verip bana gönderen, elbette Kur'an-ı Hakîm'in himmetidir diyerek, elhamdülillah dedim. Benim en küçük, ehemmiyetsiz, hafi arzuyu kalbimi bilen birisi, elbette bana merhamet ediyor, beni himaye ediyor, öyle ise dünyanın minnetini beş paraya almam. İkinci misal, birader Zadem, merhum Abdurrahman, sekiz seneden beri benden ayrılıp, dünyanın gaflet ve evhamlarına bulaştığı halde şahsıma karşı haddimden çok fazla hüsnü zanlı varmış. Bende olmayan ve elimden gelmeyen himmeti istiyor ve medet bekliyordu. Kur'an-ı himmeti imdadına yetişti. Haşre dair olan onuncu sözü, vefatından üç ay evvel eline yetiştirdi. O söz onu manevi kirlerinden ve evham ve gafletten temizlemekle beraber, adeta mertebeyi velayete çıkmış gibi vefatından evvel yazdığı mektubunda üç zahir keramet izhar etmiş. 27. mektubun fıkraları içinde derc edilmiş, müracaat olunsun. Üçüncü misal, Burdurlu Hasan Efendi isminde ehli kalp bir ahiret kardeşim ve talebem vardı. Bana karşı haddimden çok fazla hüsnü ederek, büyük bir veliden himmet beklemek gibi, biçare benden medet bekliyordu. Birdenbire, hiç münasebet yokken, 32. sözü Burdur köylerinde oturan birisine mütala etmek üzere verdim. Sonra Hasan Efendi hatırıma geldi, dedim, şayet Burdur'a gidersen, Hasan Efendi'ye ver, beş altı gün mütala etsin. O adam gitmiş, doğrudan doğruya Hasan Efendi'ye vermiş. Hasan Efendi'nin eceli otuz kırk gün kalmıştı. Gayet susamış bir adamın, âb-ı kevser gibi tatlı suya rast gelirken yapışması gibi, öyle de otuz ikinci söze yapışmış, diyen mütala yapa yapa ve tefeyyüz ede ede, hususan üçüncü mevkıfındaki muhabbetullah bahsinde, tamamiyle derdine deva bulmuş ve bir kutbu azamdan beklediği feyzi onda bulmuş, sağlam olarak camiye gitmiş, namaz kılmış orada ruhunu Rahman'a teslim eylemiş, rahmetullahi aleyh. Dördüncü misal, Hulusi Bey'in 27. mektuptaki fıkralarının şehadetiyle, en mühim ve müessir tarikat olan Nakşi tarikatından ziyade himmet ve medet, feyiz ve nuru, esrar-ı Kur'aniye'nin tercümanı olan nurlu sözlerde bulmuştur. Beşinci misal, kardeşim Abdülmecid, birader Zadem Abdurrahman'ın rahmetullahi aleyh, vefatı üzerine, ve daha sair elim ahvalat içinde bir perişaniyet hissetmişti. Hem elimden gelmeyen manevi himmet ve medet bekliyordu. Ben onunla muhabere etmiyordum. Birdenbire mühim birkaç sözü ona gönderdim. O da mütala ettikten sonra yazıyor ki: Elhamdülillah kurtuldum, çıldıracaktım. Bu sözlerin her biri birer mürşid hükmüne geçti. Çendan bir mürşitten ayrıldım, fakat çok mürşitleri birden buldum, kurtuldum diye yazıyordu. Ben baktım ki hakikaten Abdülmecid güzel bir mesleğe girip o eski vaziyetlerinden kurtulmuş. Daha bu beş misal gibi pek çok misaller var. Onlar gösteriyorlar ki ulumu imaniye hususan doğrudan doğruya ihtiyaca binaen ve yaralarına devaen Kur'anı hakimin esrarından manevi ilaçlar alınsa ve tecrübe edilse. Elbette o ulum i imaniye ve o edviye-i ruhaniye ihtiyacını hissedenlere ve ciddi ihlas ile istimal edenlere yeter, kafi gelir. Onları satan ve gösteren eczacı ve dellal ne halde bulunursa bulunsun, adi olsun, müflis olsun, zengin olsun, makam sahibi olsun, hizmetkar olsun çok fark yoktur. Evet, güneş varken mumların ışığı altına girmeye ihtiyaç yok. Madem güneşi gösteriyorum, benden mum ışığı bahusus bende bulunmazsa, istemek manasızdır, lüzumsuzdur. Belki onların, bana dua ile, manevi yardım ile, hatta himmet ile muavenet etmeleri lazımdır. Ve ben onlardan istimdat etmem ve medet istemem, benim hakkımdır. Onlar, nurlardan aldıkları feyze kanaat etmek, onların üstünde haktır. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin salatan takunu leke rida'an wa li hakkihi ada'an wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 28. mektubun 3. meselesinin tetinmesi olabilir. Küçük ve hususi bir mektuptur. Ahiret kardeşlerim ve çalışkan talebelerim Hüsrab Efendi ve Refet Bey. Sözler namındaki Envar-ı Kur'aniye'de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 bu sözlerden biri çıkar, birden çok yerlerde kemal-i yazılmaya başlanıyor. Mühim meşgaleler içinde onlar her şeye tercih ediliyor ve hakeza. Üçüncü keramet-i Kur'aniye, bunların okunması dahi usanç vermiyor. Hususan ihtiyaç hissedilse, okundukça zevk alınıyor, usanılmıyor. İşte siz dahi dördüncü bir keramet-i Kur'aniye'yi ispat ettiniz. Hüsrev gibi kendine tembel diyen,